Muhterem efendim, nurlarda imanı tahkiki üzerinde çok duruluyor. İmanın insan tabiatıyla bütünleşmesi, imanda derinleşme ve fıtratı saniye kazanma ifadeleri, imanı tahkikiyle aynı manaya mı gelmektedir? Lütfeder misiniz? Belki tabir farklılığı var yani aslında. Her ikisi de aynı noktaya çıkar, aynı noktaya ulaşır. Günümüzde bir yani üstadın mesleği, Hedeflenen şey o meslekte, iman olmayan insanlar esas imanla buluşturma. Bizim cihat ve irşat tabirinde önemli üzerinde durmaya çalıştığımız husus, yani insanlarla Allah arasında engelleri bertaraf ederek gönülleri Allah'la buluşturma diyeceğim. Şimdi Üstad'ın serdettiği o deliller, insanlarla hani diyor ki esas deliller Zat-ı Luhiyet Hakikatı'nın olamaz diyor. Bu çok yüce bir hakikat. Bunlar ancak onun sanat eserleri. Yedi kudretinde işte tuttuğu fırçadan çıkmış resimler bunlar. Dolayısıyla bunlar ne çerçevede ise o kadar bir şey gösterebilirler. Zat-ı ise şayet bu ezelden ebede düşüneceğiniz her şey aşkındır. Yine o tabirle diyeyim. O muhittir. Muhat muhit ifade edemez yani. Evet bu açıdan o deliller bizim işimize yarıyor. Bizim için önem arz ediyor onlar. Bizim duygu, düşünce gözlerimize, basar ve basiretimize konan tozu toprağı o delil süpürgeleriyle süpürüyoruz. Yani biz bize ait problemleri, bize ait arızaları bertaraf ediyoruz. Yine vicdanımızda vicdanın o sadık beyanını bir şey ulaştırmaya çalışıyoruz yani. İsterseniz Üstad'ın yaklaşımıyla nokta istinat ve nokta istimdat yani insanın aizini, fakrını, ihtiyacını duyması tefekkürünü kullanarak esasen kendisine yapılan merhameti ve şefkati değerlendirerek kendi yolunda ortaya koyduğu erkanla meseleye bakacak olursak insan öyle bir nokta istinat ve nokta istimdadı bulunca onların dilinden onu duyar. Dolayısıyla temelde kendisinde var olan bir şeyin üzerine şöyle böyle belli arızalarla ya işte, yamuk bir bakışla baktığından yani, bakış zaviyesi yanlışlığı diyoruz buraya. Ya kibir ve gurur gibi, kendini beğenme gibi şeyler. Bunların içine girersin, insan çizgiden çıkar. Çünkü Allah Celle Celaluhu onlarıza göstermiyor yani. Kibirlenen bir insan imanla buluşamıyor, İmana girmişse iman içinde kalamıyor. Kalbinde zerre kadar kibir olan insan cennete giremez diyor. Demek ki iman dairesinde duramaz demektir o. Ne yapıp yapım insanın onun başını yemesi lazım. Ölçü bilememesi, iniraf içinde düşünmesi, haddini bilmezlik gibi manalara gelen zulüm yani şirk de öyle bir haddini bilmemezlik demektir ki Hazreti Lokman Aleyhisselam inne şirke la zulmun adim diyor. Efendimiz de Enam suresindeki malik elle dinamen öğren gelipse iman hem bulun mün ileklem ve muhtedir. kiramın o mevzu endişelerini yani iman etmiş, salih amel yapmışlar da Fakat aynı zamanda bunlar amellerine, davranışlarına haksızlık bulaştırmamışlar Herkes endişeye, paniğe kapılınca Buyuruyor ki siz onu doğru anlamıyorsunuz O Hz. Lokman'ın dediği gibi inne şirke la zulmü nazim Zulüm şirktir yani Şirk bir zulmü azimdir buyuruyor İşte o da esas imana girmeye manidir, engeldir Aba o ecdadı körü körüne taklit yani Kültür esas böyle insanların tabiatına mal olmuş. Bazı anlayışlar, bazı telakkiler. Kültür Müslümanlığına aynı kategori içinde müdahale etmek. Az dahi olsa iman, İslam bulaşıyor olan insanları öyle düşünmek, onlara karşı saygısızlık olur mülazası onlar hakkında demiyorum ben. Kültür Müslümanı diyorum da fakat onlar da Bel mağcet nali ağa vana, malfe nali kategorisi içinde mütale edilmemelidir diyorum yani atalarımız bulmuş. Bu da manidir esasen. Yani onunla dört tane mani olur, engel olur bunlar içinde. Şimdi bunlar böyle güçlü engellerse bunları çoğaltabilirsiniz. İşte bunlar bizim tabiatımızla zatülu yetakatta arasında birer manidir, engeldir. Delillerle biz bunları bertaraf ederek Gönüllerin, gönülleri biraz daha selim, biraz daha salim hale getirerek hakikatü buluşturma gibi bir şey diyelim yani. Zatü buluşturma da iddialı bir şey oluyor. Diyelim, üstad, yalnız üstadın cehdinde, hani bu sofiler böyle bir ayrım yaparak bu irşat budur işte, hakka böyle ulaşılır. Üstad meseleye daha umumi bakıyor. Yani hiç dini iman olmayan insanlar, Dolayısıyla o perdelerin altında kalmış tamamen. Belli ölçüde, avam derecesinde imana ulaşıyorlar, Mukallit mümin oluyorlar veya işte belli ölçüde oluyorlar. Birileri taklidi değil, tahkika oluyorlar. Birileri Hakk'a l mertebesinde kati ediyorlar. İlmel-Yakin, Aynel-Yakin, Hakk'a l-Yakin. İmam Rabbani Hazretlerinde mektubatı okumuştuk diyor ki, ''Hakk'a dünyada tahakkuk etmez.'' diyor. Ben sonra başka bir mektubunda da Hakkal yakın eder dediğine şahid oldum. Tehlif edilebilir zannediyorum yani. İlmel yakının zirvesi Hakkal yakının mebdei. Hakkal yakının mebdeine ulaşılabilir de her şeyin ne olduğunu, herkes haliki kim, saniyi kim, rabbi kim ancak o 20. mektupta dediği gibi sonunda veilel ilmasir Onu bilecek, bulacak, tanıyacak Rabbini. Şimdi o zirveye yakalanma o Hakkalyakî'nin yakının mertebeyi kusvası yani. Aksal gayedir o. Yani insan ne dediğini biliyorsa, ne istediğini biliyorsa şayet çok öyle cesaretle istenilecek gibi şey de değil yani o. Çünkü aksal gayet oluyor. Aşkın bir gaye oluyor o. İşte onu ulaşma ancak orada olur. Herhalde Hazret'in o mektupta ifade ettiği şeyin mahmili olsa gerek. Öbürü de yakının mebdiyeyi İlmel-yakinin de müntahası gibi bir şey yani aradan bir şey söylüyor. Şimdi Üstad'ın talimat ve telkinatı içinde mebdeden müntahaya kadar öyle bir şey var. Bunu min indi nefsi bir tefsir bir yorum olarak ortaya koymuyorum. Çünkü Risale-i Nur esas davayı nübüvvetin has ve halis temsilcisi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e anlatırken, mebde ile müntehad cem etmiş diyor veya mebde ile arasında bir hayt-i diyor yani. Şimdi en müptediyan eden, en müntehiyane bir hali ifade ediyor o. Yani demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in içinde veya onunla Allah'ın ifade buyurduğu ilahi üslub içinde anlatılan Müslümanlıkta en müptedi bir tifli nevresim diyor yani orada. Daha çocuk bir meme çocuğu Mehmet çocuğuna hitap edebilecek bir üslup olduğu gibi aynı zamanda Şahid Geylani gibi bir insana da bir şey anlatacak bir üsluptur ve bu aynı beyan içinde demiştir. Yani Elhamdülillah Rabbil Alem'in derken bir çocuk yani bizim gibi çocuk üstü, insan altı insanlar da bundan bir şey anlıyorlar. Bizim üstümüzde doğru dürüst insanlar da bir şey anlıyorlar. Onların üstünde insan oğlu insanlar insan ikamiller de bir şey anlıyorlar. Ama aynı kelimeden anlıyorlar onları. İşte öyle bir iftida ile intihayı cem etme, iptidah ile intihar arasında bir birleşik nokta deme, bu da terminolojiye bir şey yani, bir sokma, iltisak noktası da diyebilirsiniz. Bu da emniyet ifadesi oluyor biraz. Öyle bir şey. Şimdi Hz. Üstad Mebde'den müntahaya kadar öyle bir hedefle yani, Delail'i hallac ediyor, o delaille ders veriyor, ısrarla üzerinde duruyor. Şimdi onda müptedi bir insan yetiştirme de var. Bu tabassut bir insan yetiştirme de var. Müntehi bir insan yetiştirme de var. Müntehi der müntehi insan yetiştirme de var. Böyle olunca yani sizin tabiatınızın bir derinliği haline gelmiş o zaman işte tam sizin için bir boyut önemli bir boyut olmuş o fıtrat olmuş. Artık onu hiç terk edemiyorsunuz filan o hale gelmiş. Bunların arasında fark yok yani. Siz meseleyi değişik bir zaviyeden ifade ediyorsunuz. Evet. Ancak belki hani bir şey üzerinde durmak lazım burada. Delaille elde edilen şeyler nazari bilgilerdir genelde. Meseleyi o nazari bilgilere havale etmemek lazım. Bir şey onların ümidine kalırsa çok defa üstadın taviriyle maksut tamına ulaşılamaz. Çıkamazsınız. Yani ameliyle onları takviye etmek lazım. Onun için yine mektubatta işaret buyurdukları gibi hani iman İslam farkı soruluyor. Birisine İslam'a iltizam diyor, öbürüne izan diyor. İzan işte tabiatın bir yanı olarak kabullenme demektir. Bunu isterseniz şöyle diyebilirsiniz. Aksine ihtimal vermeyeceği şekilde bir inanç hasıl etme. İman odur. Öbürüne gelince bu düsturlar mecmuası, bu sistemler mecmuası Dinin tarifi içinde. Din deyince hem imana hem de İslam'a mütalik olduğundan, vazun ilahi gün sahipim bize vükkul bir ihtiyarimül mahmudet ile hayri insanları kendi iradeleriyle maksudun bizzat olan bir mutlak hayıra sevk eden kanunlar mecması. Bu kanunlar mecması şimdi İslam da bu oluyor. O kanunlar mecması oluyor. Şimdi o unsuz olmaz diyor, üstad o onsuz olmaz diyor yani ve onlara birer ad da koyuyor. O adı kendi koyuyor. Bir başkasında görmedim ben ona. Gayrimüslim mümin. Evet, gayri mümin müslim diyor yani. İslam sisteminin yararlı olduğuna inanıyor, onu uyguluyorsa ki kanunnamelerle malum ak ah gündüz bizim 10 on tane 10 cilt şey yaptı. Bunlar çoğu dinin ruhuna uygun içtiatlardır. Belki fetvalardır, şudur budur ama yani biraz modadır onların. Çoğu da modadır yani. Batılı kanunlar olmasa bile batılı kanunlar da anlaya başlamıştı. Seyit Bey söylüyor, acı acı söylüyor Usul kitabında. Oysa ki hani iştahat işletilseydi, öyle ulema yetiştirilseydi bunlara hiç ihtiyaç asıl olmayacaktı, diyor orada. Evet, bir sürü kanunname girmiş içimize, gerçi biz onlarla iftihar ediyoruz yani. İftihar ederek Ahmet Akgündüz gündüz onları çıkardı, gün yüzüne çıkardı. O tabiri Üstad kullanıyor yani, gayrimüslim mü'min. Diyorlar ki mutlaka İslam uygulanmalı. Şimdi bu, bu İslam'ın uygulanmasının toplum hayatına getireceği şeyden dolayı. Yani Allah'ın kanunları, insanlar biraz mahazın kutsiyetine inandıklarından dolayı, bu tabir ona ait, inandıklarından dolayı uygulaması daha kolay oluyor. Mecellenin bazı kuralları İsrail'de uygulanıyor, Ürdün'de uygulanıyor, Mısır'da uygulanıyor, Suriye'de uygulanıyor. Yani şimdi şu ülkelerin bazılarına bakarsanız demokratik ülkeler bunlar. Bir de İsrail. Şimdi İsrail bu kurallar Müslümanlar tarafından ortaya konmuş. Müslümanların kuralları diye değil yani. Bu kurallar yararlı toplum hayatına. Şimdi bu nedir bunlar yani? Bunlar lüzumuna binaen uygulanıyor. İltizam demektir. Şimdi Üstad Hazretleri orada onsuz olmaz, onsuz olmaz diyor yani. O zaman yani bir kısım filozofların kant değil dedikleri gibi... Nazari ile Allah bilinemez. Nazari akılla. Saf aklın kritiğini yaptığı yerde söylüyor bunu. Nazari akılla Allah bilinemez diyor. Ameli ile bilinir diyor. önemli. Demek ki bir şey yani o delillerle duyduğumuz bir şey eğer ameli ile pekiştirilmezse şayet hakkatına ulaşlamaz. Yani Allah'ın emrettiği her şeyi yapacaksın. Halisane yapmaya çalışacaksın. Her şeyi yüreğinden seslendirmeye çalışacaksın. Allah Celle Celaluhu ifade buyurmuş onları. Onun ifade buyurup senin önüne koyduğu her şey birer güste gibi göreceksin. Sonra sen onları yorumlayacaksın. Kendi çerçeveleri içinde seslendireceksin. Ancak o sayede senin imanın inkişaf edecek. Yoksa hani inandım ben diyorsun, ibadet-i taatı Üstad'ın yine ifade onun, Suhra kabilinden, onu kendi işlerin, kendi hayat tarzın, kendi hayat üslubun içinde kendince böyle bulduğun boşluklara böyle sıkıştıracaksın onları verip veriştireceksin. Onların o iman tabiatının bir yana haline gelmez Katiyen ve katıveten. Ömür billahi hep öyle hareket etsen hiç Allah'ı duyamazsın. Hiç tanıyamazsın ve kültür müslümanlığı çerçevesini aşamazsın ve katip katıveten. Onun için üstat 50 yerde belki aynı şeyleri Kur'an'ın tasrif dediği hususla mutlaka Ağını oraya kuruyor, orada yeni bir cephe oluşturuyor, yeni bir tabiye oluşturuyor. Tabir yine ona ait. Bu orada müdafasını sürdürüyor veya taarruzunu sürdürüyor. Şimdi sofiler bunu bir başka bir yolla yapıyorlar belki. Onlara böyle delil melil dediğiniz zaman da biraz hafife alabilirler onu. Ama onlar meseleye müntehiyane bakıyorlar biraz. Gönül yoluyla ruh yoluyla hareket ettiklerinden dolayı, bu geriye gitme gibi kabul ediyorlar delilleri. Ne var ki onların o anlayışı içinde Allah'a yürüme, ancak yüzde iki adama, üç adama müyesser olabilecek bir şey, seviye şeyidir o. Bir ufkudur o. Gönül enginliğidir o. Vicdan büsatıdır o. Ruhun hala Allah'tan gelmiş bir nefk ilahi, ondan geldiği dönemin neşvesini kendi üzerinde hissetmesidir o. Bu Allah'ın insan mahiyetinde, O'nunla bütün münasebetlerini devam ettirdiği bir santral nazarıyla bakabilirsiniz. O'nu duyan insanlar içindir bu. Ama çok yabancılaşmış, dine imana yabancılaşmış, kendi ruhuna yabancılaşmış, kalbine yabancılaşmış. Mesleğindeki Üstad'ın tabiriyle hayvaniyet ve cismaniyet vadilerinde dolaşan bir insan. Onun için ona diyor ki, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir diyor. Öyle yüzde bir, yüzde ikiye müyesser bir şeyle ile, yüzde yüzün karşısına çıkılmaz. O zaman yüzde 98 bir başka yol istiyor. Yüzde 98 bizim gibi avam olduğundan, avam derken burada ben böyle kalp yoluyla, ruh yoluyla Allah'a giden havasın dışında istersen üniversitelerde profesör olsun, evet avam sayılır bunlar. Biz de avam sayılız. Siz de avam sayılısınız. Bu avam der avam sayılırız. Bizim gibi avam için delil önemlidir yani. O vicdanımızdaki hakikati azıcık delillerin tokmağıyla duyurma yani. Yani bize davul az geliyor artık. Ne yapacaksak o zaman ona mehter çalmamız lazım bize. Deliller mehteriyle, korosuyla hakikatları nefsimize duyurmamız lazım. O bakımdan da üstadın yolu objektif bir yoldur. Biraz çağın deftelerine karşı o derde göre bir derman yoludur. Öyle bir dermana ulaştırma yoludur. Çağımızdaki insanın problemlerini bertaraf etme yoludur. Günümüzde insanla Allah arasına giren çok farklı, çok hususi engelleri bertaraf etme yoludur. Evet. Bir de beden çok öne çıkmış, cismaniyet çok öne çıkmış. Yine kendisi diyor, insan sadece bir ruhtan ibaret değil ki diyor. Bu da bir realiteyi kavrama demektir yani. Dolayısıyla muhalecesini o realiteye göre yapıyor. O realiteyi görmezlikten gelirsen sen orada teşhisini tam yapamazsın. illeti bilemezsin. Tedavi adını ortaya koyacağın şeylerde derman olmaz. Belki dert olur. Bil illeti, kıl sonra müdavata tasaddi. Her merhem, her yâreye derman mı sanursun Evvela illet bilinmeli. Teşhis, tespit yapılmalı. Ondan sonra tedavi yollarına tasaddi edilmeli. Hazreti Bediü zamanın o. Bir fark yok yani. Böyle gidersiniz, münteh'i olursunuz. Din, iman tabiatınız haline gelir. Ama tabiat haline gelmenin ölçüleri şudur yani. Cismani ve bedeni arzularınıza hahiş arzu, iştiyak duyduğunuz kadar Allah'a karşı kulluk adına ortaya konan şeylere hahiş duyma demektir bu. Tabiri diğerle ibadet-i taatı hayatınızın takvimi haline getirme. Mesela ben ne yapıyorum? 15 saatimi doldurabilecek işlerle meşgul oluyorum. Bu işlerden bazıları mesela bugün diyelim yaptığımız gibi sizlerle oturup bir şeyler konuşuyorum. Bir kısmı diyelim alıp bazı şeyler tassiye ediyorum. Bir kısmı bazı arkadaşların bana verdikleri şeyleri dedakte etme gibi bir şeyle meşgul oluyorum. Bir kısmı bilmem neyin mizampajıyla meşgulüm bir kısmı hesap ediyorum bunlar ben hayatımı uyguladığım zaman bunu günümün kaçta kaçını alıyorlar. Şimdi ben bunları esas almamalıyım. Neye esas almamalıyım ben? Yani insanları belli bir programla cennete götürme dahi söz konusu olsa, oturmuşum ben bir gişenin başında insanları cennete gönderiyorum. Kurillere kavuşturuyorum, gilmanlarla buluşturuyorum. Bu bile benim vazife değildir yani. Böyle bir yere götürdükleri yerde ben orayı rahatlıkla bırakıp buraya gelmeliyim yani. Vazifem başına geldim. Vazifem benim, Allah rızası istikametinde ilahi kelmetullah'tır. Türkiye devletini yüzde doksan saflar ele geçirsin diye o mevzuda gösterilecek gayret benim işim değildir. Dünyanın yarısına hakim olma, 10 tane fatihlik sergileme benim vazifem değildir. Böyle bir şey arzu etmemeliyim, edebilirim ben onu. Vazifemin dışında boş kalan zamanımı kullanırım. Efendim dünyanın dört bir yanında okullar açacakmışım. Bin tane okul açacakmışım. Bunlar da insanlara iştihaz sırası gelince şunu da anlatacaklar. Vazifem değil onlar benim. Onların içinde benim vazifeme bakan yanı o işin netice itibariyle oradaki arkadaşlarımız o insanlarla tanışacaklar. Kültürleriyle tanıyacaklar. Talebenin gönlüne girecekler. Kendi güzelliklerini sergileyecekler. Ondan sonra hakkı onların ruhlarına duyuracaklar. Neden sonra bizim vazifemize sıra geliyor burada? Şimdi hayat adına bir takvim yapılırken denecek ki benim günlük hayatımda şu kadar Kur'an'ım var, şu kadar kitap okumam lazım. Bir insan evrat okumuyorsa Allah'a karşı vefasız davranıyor demektir bu. Ve benim işimde hiç bereket olmaz. Zenebul ibil la ve yatul Hep böyle fiyaskolarla, falsolarla takılır takılır devrilirim. Dolayısıyla Allah'a teveccüh tam olacak. Ubudiyetimde kusur olmayacak. Tamam, tamam benim işimi yaptım. Ben şimdi Allah için her gün beş saat ayırdım. Mesai ne kadar yaparım ben? Günde on beş saat mesai yaparım. Beşini buraya ayırdım. O zaman kalıyor benim geriye on saatim. On saatimi de ben bu işte harcarım. Benim kendim esas mesaim yani. Rabbimle münasebet mesaim benim. Şafakta başlıyor diyelim. Hani teheccüd ise başlıyor benim o zaman şu kadar zaman. Ben onu hiçbir şeye feda edemem. Dün yorulduğuma feda edemem. Ertesi günkü mesaime de feda edemem. O Allah'ın ayrılmış hakkıdır ve mahfuzdur o. O hakkı yiyemezsin sen. O hakkı sen yersen şayet Allah Celle Celaluhu senin elinden hakkım dediğin öyle şeyleri alır ki hiç farkına varmadan elin altından kayar giderler onlar. Güneş doğmadan az evvel belli bir zaman dilimi Sabah namazını kılacaksın. İcabında güneş doğuncaya kadar onunla meşgul olacaksın. Güneş doğacak, vakti kerahat çıkacak. Zeval vakti geldiği zaman da öğlen namazı vakti giriyor. Allah hakkıdır. Değiştiremesin onu, tebdil edemesin Vaktinde belli bir zaman. uğurlu ben namazımı kılacaksam, söylediğim her kelimeyi duyarak eda edeceksem şayet, Üstad müptediler için diyor ki, Abdestle beraber bir saat yeter diyor. Hiç namaz kılmayana söylüyor. Bir nur talebesi öyle yapamaz yani onu. Senin öğlen namazı için bir saate ihtiyacın vardır. Bir saat ayırdım ben öğrende diyeceksin. En azından yemeğini ayırdığın kadar bir zaman ayıracaksın. İkindi geliyor ona bir zaman ayıracaksın. Akşam geliyor ona bir zaman ayıracaksın. Sen Allah'ın haklarını ayıracaksın. O arada kalan zamanların dünya hesabına değerlendireceksin zamanını bu şekilde sen böyle bir takvime bağladığın zaman ölü diyeceğimiz senin dünyana ait o zaman dilimleri parçaları da kıymet kazanacaklar kıymetli zaman dilimleri arasında kıymetsiz olan o şeylerde kıymet kazanacaklar şimdi bir mümin Allah inandım diyen bir insan zamanını böyle değerlendirirse imanı tabiatı haline getirir yoksa kültür müslümanlığıyla verip veriştirip aradan çıkarmayla Olmayacağını herkesin bilmesi lazım Hiçbir zaman Allah'ı duyamazlar Hiç bilemezler muhabbet altında yaşayamazlar Mahafetini hiç eremezler Ne bakışlarında ne yüz çizgilerinde Ne oturuş kalkışlarında Allah okunmaz onların Heykel gibi insanlardır Ama işte canlanan heykellerdir Ağır demeyin Kulun genel keyfiyeti budur Tabiat haline gelme Buyuruyor ki Sizin herhangi birinizin hem cinsine karşı duyduğu şeyi ben ibadet tahta karşı duyuyorum diyor. Yeme, içme, oturma, kalkma bunlar hayatımızın içinde alıştığımız şeylerdir. Tabiatımız haline gelmiş. Sabah kahvaltı yapmasan ne olur? Ama yapıyoruz yani biz. Hatta çay içmesen ne olur? Su sen onun yerine içiyoruz. Neden? Tabiatımız haline gelmiş. Namazın, evradu eskarın bugün ben cevşen okumadım yani. Tabiatın haline gelmiş de o gün akşama kadar beyninin içinde senin diken var gibi hareket edeceksin. O hale gelmemişse tabiatın haline gelmemiş. Ve onu şeytan çırpabilir. İreti duran bir şey alıp götürebilir. Tabiatını öyle işleyecek, öyle noktalara ulaşacak ki hiçbir şeyin el ulaşmasın. Biraz evvel bir rüya gibi bir şey anlattım. Yani bütün dünya hazafiriyle, bütün ihtişam ve devdebesiyle tezeyin edip gelecek, sana diyecek hem de öyle dedi bana. Meğer ne güzelmişim bende falan diyecek. Sen de elinin tersiyle gideceksin. Git Allah'ı seversin. Sen benden bulamazsın. Git benden sonra dara ol diyeceksin. Tabiatla bütünleşmeyince diyemez. Katiyen kim derse ben dedim inanmam ben ona. Eğer iman insanın ebedi saadetinin sırlı ve sihirli anahtarıysa bence fiyatı bu olmalı. Hatta Allah onu sizin elinize çok ucuz vermiş olsa bile bence ucuza razı olmayın. Ya Rabbi sen bize lütfettin ama bunun fiyatı bu değil. Her gün 3 saatlik bize bir mükellefiyet kılmışsın ama fakat biz bunu daha pahalı görüyoruz. Müsaade buyurursan bunu 6 saat yapmak istiyoruz. Çocukken bir hatibi dinlemiştim şettarilerden. Güzel konuşuyordu. Evzurum ağzı farklı güzel konuşuyordu. Hiç unutmam, mahfilde bir yer bulmuş çıkmıştım, kütbesini dinlemeye. Biz de hakikatin henüz koridorlarında dolaşıyoruz. Hiç unutmam bunu. İnancın gölgesinde İmam Rabban'den naklen, nüzulden sonra tekrar delillerle haşir neşir olman. Tabi evet. bir uslat mı oluyor delillerde? Öyle bulmuş, bilmiş, tanımış, yok olmuş bir insan tabiatıyla tünleşmiş o hakikatlar, hakikatlar zat Öbür türlü ifadeler hülül, itaat gibi manalar hatıra getiriyor. Öyle bir insana yeniden delillerle böyle meşgul olması meselenin destanlı seslendirme gibi bir şey oluyor. Destanlı seslendirme. Benim Rabbim, benim Rabbim derken şüphe mi var onda yani seni de, kainatı da? Hatta o mevzuda çok katı olan insanlar bile diyorlar ki tevhidi, rububiyet kimsenin inkar etmediği bir şeydir. Müşrikler bile bunu kabul ediyorlardı. O zaman benim Rabbim, benim Rabbim, senden başka yoktur Rabbim demenin anlamı ne? Evet. Ama işte bu bir destandır yani. Hakikati seslendiriyorsun. Oh be diyorsun. Rabbim de yakışıyor böyle hakikaten. Ben onun rububiyetini ilan ediyorum. Çünkü bülbüller de onu ilan ediyor. Güller de renkleriyle onu ilan ediyor. İşte hasnada heykeliyle onu ifade ediyor. Çiçeklerde eda ve endamıyla, göz kırpmalarıyla, gamze çakmalarıyla onu ifade ediyorlar. Muhterem efendim, kalp benliğimizin şekillenmesinde biricik bir laboratu vardır buyuruluyor. Bunu izah eder misiniz? Şimdi insan benliği var. Benlik insan egosu demektir yani. Usta Hazretleri de o eneyi alıyor yani. O biraz sanki lüks gibi, fantezi gibi bir şey oluyor. Ama neyse ağzımız alışmış kullanıyoruz. Belki şu anda aklımdan geçen şeyleri çok farkına varmadım. Usta emaneti ene diyor yani. Ene deyince de şu işte mahiyeti ene de, bir vicdan mekanizması var, bir nefis mekanizması da var. Vicdan mekanizması enenin içindeyse, bu enenin çerçevesi içindeyse, onun içinde kalp de var yani. Fakat Latife-i Rabbaniye diyor. Kalp dediğimiz şey, bu cismani bedendeki, o kalbi de hatıra getirdiğinden dolayı Latife-i Rabbaniye demeyi tercih ediyor Üstad Hazretleri. Bazı de kalp o meselenin birinci şeyidir esas, belki kabuğu zarfıdır. Esas onun içindeki bir derinlik Latife-i Rabbaniye. Sıfat-ı Sübhane'yi müşahedeye açık olan odur. Bunu kelamcılar çok söylemiyorlar da sır ufku dedikleri şey. Bu bir yönüyle alemi ceberut-u müşahedeye müeyyye, bir menfezdir. O hafif bize aşan bir şeydir yani. Zat-ı nazır bir şey oluyor. Öbürü de Ekva'da Kenzi Mahfiye o derin onun tahliline girmekte de hata olur. Yani bir şeyler söyleyebilirim ben o, Gördüğünüz gibi orada da mesele başkalarını da yanlış mülahazalara sevk eder diye başkaları da sakınmışlar belki. Bu ölçüde başka tahlilde bilmiyorum yani. Endişe verici şeyler. Bütün bunlar aslında kalbin farklı boyutları deriniz. O latife-i rabbaniyen farklı boyutları oluyor. Ama bunlardan biri inkişaf eder de insan o ufuktan nazar edeceğine nazar eder. İkincisine nazar demiyorum ben müşahede diyorum. Farklı bir şeydir. Veya mükeşefe demek lazım. Daha belli bir şey. Müşahede onun ötesinde bir şeydir. Temaşaya gelince bu reyel aynı bir şeyi gözle görüyor. ediyor gibi belki afaya ait bir şeydir. İfade tarzıdır. Kullanacağımız bir ifade tarzıdır bu. Bu açıdan da enem mekanizması içinde Latife-i Rabbani yeri, yeri çok önemli. İnkişaf edeyi de öyle bir hal alıyor ki adeta tamamen adeta insanın mahiyetini ishab ediyor yani. insanın mahiyetinden daha engin bir şey oluyor. Zaten hep öyle o nazarla bakmışlar. Hep demişler yani yüzlerce insan şeyden Mevlana Celaleddin'den ondan evvel de başkaları söylemiş. O da onlardan duyduğunu söylüyor. İbrahim Hakkı Hazretlerine kadar dil beyti hudadır yani. Anıpake ile Siva'dan kasrı ile nüzul eyleye, o Rahman gecelerde diyor. Hadis olarak rivayet edilen hoş bir söz var. Arz ve sema beni almadı. Mümin kulumun kalbi beni istabetti diyor. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ona verdiği mana yerinde bir mana. Problemi giderici bir mana. Kenzen biliniyor Allah Celle Celaluhu. Zatü üluiyet hakikatı İhatı edilerek bilinmiyor o mevcudü meçhul. Fakat kenzen biliniyor. İnsan en derince kalbinde duyuyor. Böyle olunca kalp Kabe'den de geniş oluyor belki. Bir yönüyle arşa denk şey oluyor. Arş Cenab-ı Hakk'ın en emri tefviz mahalli. Kalp onun önüne geçiyor bir yerde. Önemli bir şey. Onun için sofiler hep kalbi tamir etmeye bakmışlar yani kalp tamir ediliyorsa önemli bir iş kalp yıkılıyorsa her şey yıkılmış demektir diyorlar yani o manadaki bir kalp işte böyle bir kalp gerçekten hakiki bir insan olma mevzunda önemli bir laboratuvardır vardır meseleler orada test edilmeyince doğru neticeye ulaşılamaz o aynı zamanda orada geliştirilememiş o mezrada geliştirilememiş mi diyelim yani, o menbaada geliştirilememiş, beslenememiş şeyler çok istikbal vadetmez yani. O açıdan o Latife-i Rabbaniye çok önemlidir. Ümit yanları varsa onlardan dolayı Allah beni affetsin. Sizden ne özür dileyeceğim? Benim terminolojimde hata yapıp özür dileme, hatayı katlama demektir. Hata yapmışsa bir insan Allah'a teveccüh etsin, Allah'ım affeyle desin. رَبِّ الْفِرْ وَرْحَمَّ اَنْ تَخَيْرُ Koridorda dolaşıyoruz. Öyle kör bir koridor ki, salona açılan kapıyı bulamıyorsun. Salona, ayağını atsan, harem dairesine girilecek yer nerede? O belli değil. Ve Dolayısıyla da böyle, müşahede edildiğimizin farkında olmadığımızdan, o iki derinliğiyle, İhsan şuurunun farkında olmadığımızdan görüyor olma, görülüyor olma. İki farklı derinlik. Farkında olmadığımızdan körler gibi dolaşıyoruz. Oysa ki bir mümin o Mu'ayri Şube diyorlar ki hiç menfez olmayan bir yere girdiğinde ne yapar yapar yedi yerden çıkış noktası olurdu. Çağan o çağın önemli dahilerinden hem bir askeri dahi hem de idari dahi. Muaviye, Ambübnaz, Sümeyye, Muerey ibn Şube. Ama bu tabiri Muerey için kullanıyorlar. Hiç menfez olmayan bir yere girse, yedi yerden çıkış bulurdu. Ne yapar yapar bulurdu. Bir mümin bence kendisine tanınmış kainatı okuma fırsatı, kendini okuma fırsatı, ona ulaşma fırsatı, en karanlık yerlerde, delhizlerde bile ona ulaşabilecek ne yapıp yapıp, yedi tane delik bulmalı. Demeli bunlardan birisi hayat, birisi ilim, birisi sem, birisi basar, birisi kudret, birisi irade, birisi kelam. Muhtirdiler, gönül koymasınlar. Yedi tane menfez buldum, 700 sıfata kapı açtım. Sen zaten sıfatlarınla var Ey mevcudü meçhul! Zatında da benim için inkşaf buyur. Sana çokmuş takım. Buyur ki edemem sensiz. Allahı bulan diyor. Bu hikeme hatayeden naklediyor. Öyle bir adam ki kimin şeyinde hazinesinde bir çöfer varsa miri, telif hakkı da yok. Alıyor, kullanıyor. Ma da vuceda mem ve Onu bulan neyi kaybetmiştir ki? Onu kaybeden ne bulmuştur ki? Onun dışında bulunan her şey insanın başına bir beladır. Ne hoş şeylerdir.